Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz, müminilere münafıkların farkı. Münafıktan başladı inşallah önce inşallah. Bizim Mevlam buyuruyor, Tevbe Suresi alt bir ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. El-Amin münafıkatı münafık erkekler evlad kadınlar böyle yapıyor. Mülahat nifak kökenden geliyor, nifak, nifak ayrılık iki yüzlülük anlamına geliyor. Nahkaka mülahat da geliyor. Mekke mükerremede mülahat yoktu Mekke mükerremde evet. İslamın güçlü olduğu dönemde olur nakitler. Dışı başka, içi başka. Yani Müslümanların ümmilerin güçlü ol dönemlerde menfaati icabı, çıkarı icabı dışı Müslüman görünür. Camiye gelir, namaz kılar, uğur tutar, Müslüman eder. Kişi inkarcıdır. Bizim Eylül Hanım buyuruyor bir arada. El-Münafikune Vel-Münafikatü Evcilikleri, kadınları, münafikatları. Bazı min bağdîn Onların bazısı bahsetti, da bazılığından. Yani Birbirine benzerler. Aynıdır buna Eylül Hanım. Münkeri. Ne yaparlar bundan alametleri, farkları? Münker'i emrederler. Münker. İstisanda yani yasaklar ne varsa bunu teşvik ederler. Bunu tavsiye ederler münafıklar. Erkekleri de, kadınları da. Mesela bir genç kız. Örtülmüş. Tam tesettürlüdür. Ne yapar müminler? Bunu teşvik ederler, tebrik ederler. Bak ne kızım yol yapmış kızım derler böyle. Münafık ne yapar? Kızım be daha gençlinde ne bu kadar kapandı bu kadar. Böyle. Demek ki onların birinci özelliği, kötülüğü vermederler, tavsiye ederler. Öncelikle işte dünya der, ekmeni kazan der, namaz sonra der, bu Allah borcudur der, harf bunları. Hep bunlara kötü emrederler. Bir hal mülkeri, mağrufi, bir de ne ederler? Mağruftan da. Yani namaz mı kılacak, yani bunun için zamanı mı der? Bir zamanı der, mesai zamanı der, şu bu der, bunu yaparlar münafıklar. Ve yak bildiğine ellerinde çok sıkarlar. Allah onlara bir şey veremezler, ifade edemezler böyle. Ancak gösterişin riyakarane o zaman verirler böyle. Yoksa gizli olarak veremezler böyle. Elleri sıkıdır. Yeruşallah <gülüyor> felesiyhum. Allah unuttu oraları. Allah'tan gafil diller, Allah'ı hatırlamazlar bunlar. Allah onlara unutma cezasını verir. Unutulma cezasını verir onlara Mevlam böyle. Yani onlara Mevlam dalayete bırakır. Kabreye girince kimsana yardım edemem. De. Mahşerde, şefahçı olmaz. Müdafakların fasik koy. Müdafaklar kumlu fasik koon, onlar fasiklardır belabırıyor. yoldan çıkan, evet, yoldan çıkanlardır. Müdafakların çok alameti var, farklı var Bu ateke bizim eliğim bunlara buyuruyor. Demek ki bunlar ne yaparlar? Kötülüğü emedeler, iyiliği engellemeye çalışırlar. Yani İslama bir zarar gelsin, İslam kalkınmasın, gençliği uyarmasın, bunlar çalışırlar. Bir de Allah yolunda elleri sıkıdır, de veremezler. Allah için vermekte mevlânâ bir imtihanı muhteremler. Can mal derler. Can mal. Zaman gelir. İnsan malı için canlı verir. Bak, bak. İnsan malı için canlı verir. Malı uğrunda. Zaman yürü insan malını verir. Canı kurtulmak için. Yani buna birbirine bazen geri değişir bunlar. Bir cimri varmış. Meşhurmuş cimri ama. Zenginmiş, varlıklı ama aşırı başlı cimriymiş. Bir sabah altına biniyor. Geziyen bakıyor, etrafı. Havalayacağız diyor. Giriyor. büyük köyüne geçerek yan bakıyor. Köyde bir yanık kokusu geliyor. Yani yanık yangın kokusu geliyor. Yanık kokusu geliyor. Süre köye giriyor bakıyor. Bir ev yanmış. Ev halkı dışarı oturuyor, ağlaşıyorlar. Çoluk alaşıyorlar. ağlaşıyorlar. Evden bir şey kurtaramamışlar. Fakir ailemişti bunlar. O anda vicdanı, vicdanı bana diyor ki, bak diyor tam zamanı yeri, tam zamana bak yeri. Bu aile tam yoksul bir aile. Evleri yanmış bir şey kurtaramamışlar. Sen bunlara yardım et. De vicdanı buna belirtiliyor. Akıl bunu kabul ediyor. Vermek istiyor. Vermek istiyor. Altını aşağıya iniyor. Fakat elini cebine sokamıyor ama. İptirilir. Cebini sokup parayı çıkaramıyor bana. Yani Artık şimdi buna tam katmalleşmiş benim böyle. Beni. Bağımlı konuda cimri katmında. Elini cebini sokamıyor. Bakıyor veremeyecek. gideyim mu? Bara diyor. Altına Biraz gidiyor. Baklar yüzü azabı çekiyor ama. Bak bu yoksul ağlaşıyor bunlar. Çoğu çıkart ağlaşıyorlar burada bunlar diyor. Senin evinde para var. Evinde paran var. Nasılcam bunları bırakırsan yüzüsü bu şekilde burada. Köyde fakirlik yemiş köyde. Yine dönüyor. Üç sefer veremeyince üçün üstünde oradan birini çık. Arkadaş gelir misin diyor. Ne var abi? Elini sor benim cebime diyor. Al diyor paraları bunlara ver diyor. Elini sor benim cebime. Buraya para hepsi al. Bunlara ver. Adam bakıyor, acaba sakat mı eli? Eli gitmiyor mu cebine acaba? Şu bakıyor acaba, ne yapıyor? Anlıyor, üstüne baktığın arkadaş, elim sakat değil ama elini veremiyorum diyor, onun için seni verir. İşte münafık ve de elleri yumarada sıkarlar, Allah'a işini veremezler. Ve bunlar Allah'tan gafillerdir. Nesullah eh Allah unutanlardır e Yani ölecek Allah hesap verecek yaradan Mevla onu görüyor biliyor hiç ama hiç altına gelmez. Fenestiyahum Allah tanları unutuyor, yani unutmam mağmür yapıyor bunlara ve bunlar farskamerle yapıyor. Yine birkaç aramın sayımını e İsa Suresinden Mera bir yer, semilla ve izah kamera sade kâmi küsala. Bunlar namına kalkıkta zamanda namına kalkanlar küsala. Tembel tembel üşşene üşşene bak. Şimdi camide olsun, evinde olsun. Yani namazı bırakmıyorsa bile, fakat namaz kılması çok mu? Çok zor gelir Çok zor gelir böyle. üşenir, tembeli gelir, uyku basar, canı sıkılır, şu olur, bu olur, o kadar zor gelir böyle. Namaza kalkarlar, küsala, tekâsül, tembel tembele kalkarlar bunlar. Biraz okuyayım işte bu konu inşallah. Sen biraz sü veriyor. Tabii ki üç alametini fena bildirimiz bu hadis şerifte. Daha başka var mı? Bunda böyle. İza hadese kezebe. Konuşu zaman yalan söyler. Onu adıdır bu munafikin. O kadar koyu ki yalan söylemek ondan zevk alır. Konuşu zaman yalan söyler. Ve izâ ve âde Ah, e. Vade ettiği zaman, söz verdiği zamanda da sözden durulmazsın. Vallahi şey yapacağım, yarın akşam geleceğim, işte borcu varsa ayın birinde vereceğim, beşine vereceğim, ne vaat ederse vaadini yerine getirilmezsin. Halkı bu vacip oluyor. Mesela bir insanın borcu var birisine, sene, e, günü gelmiş, verememiş, gidip ondan kıyılık gerekiyor arkadaş durum böyle böyle. İşte günü geldi, durum atması gerekiyor. Peki ne yapacaksın? İşte on gün sonra şunu vereceğim. O günü vermesi gerekiyor, akşamdanlar önce. Bir akşamda bitiremem ben böyle. Vedettimine kane. Bir de buna güvendi zamanlar, bunu yana da bulundu, güvenen kişilere evvel alıp onlara da. tamramı o Demek ki bunlar nifak kökenden geliyor. İşleri başka, işlere başka. İslam'ın zayıf olduğu yerde bunlar meydana çıkmazlar. Açıkça kahrolurlar bunlar. İslam düşmanıdır açıkça. Mesela ülkemize bile Ramazan ayı geldiği zamanlar 11 ay İslam'a saldıranlar Ramazan'da her yere İslamdan bahsediyor. Ona göre bir adam buluyor, dini adam buluyor, buluyor ki yenecekler falan. Başlangıda televizyon muhtemelen. Demek ki bunlar İslam'ın zayıf oluyorlar, çift İslam İslam'a kuvvet endemi olmaya çıkaları deneyecek. münevvere de münafıklar var Medine-i e böyle. Başları vardı. Abla bir diye başları böyle. Münevver'in reisi başı buydu. Böyle. İri yapılı, yakışıklı kendisi. Çok da konuşması vardı. Etkili insanları. Bunun, buna bağlı münafıklar vardı böyle. Neden bu münafık oldu bu şekilde? Peygamber gelmeden Medine'ye, Medine-i bunun sözü geçiyorum böyle. Ağırlığı vardı. Çevrisi vardı. Evresiullah ee, bir dine gelince insan bunun tam koftalar, peygamber peşine takıldılar. Bunu kıskandı, naho oldu böylece. Sonuna kadar ve böyle gitti, bu şekilde gitti böylece. Hatta ölmeden önce ölüm halinde oğlu oğlu ismini Abdullah. Oğlu gönder peygamberimize. Oğlu da tam Müslüman ama sahabe. Oğlu böyle. da tam dört Müslüman sahibi oldu böyle. Oldu böyle peygamberimize. Dedi ki git de, de, de Muhammed'e git. Resul diyor Muhammed, Muhammed'e gidiyor. Yani aklınca, o anda kendi kanısına göre ya bu peygamberse ama şey, iman kabul etmiyor. Ya bu peygamberse gidip de Muhammed'e de onu bana gömleğini iste gel, gömleğini al gel, gömleğini onu bana i giydir, giydir. Bir de, de Muhammed eb. benim rica dedi, namazını mı okulursun dedi bence. O geldi. Ya Allah, babam ağır hasta, Sen iki tane ricası var. De bunlar, biri gömden istiyor Ya Allah, onu kefanlara buraya giyecek. Yani peygamber giyince, o olmayım kabul de, yani ya peygamberse ama, Kesin inanmıyor gene ama. Yine kâhlı bir işe. Muhtemelen. Peygamberimizin ahlakına bakın muhtemelen. Halbuki Medine'de onun yaptığı zulüm peygamberimizin muhtemeleni. Böyle. Zulüm böyle. Hele Uğut Savaşı'dan sonra böyle. Tevhuk Savaşı'nda, böyle Müslümanların Hendek Savaşı'nda, Müslümanların biraz zayıf zamanında kudurlu kudurlu böyle. O da peygamberimiz hakareti ettiği halde Allah'ın rüştiyle etmez Hazretleri eremı rahimî müminler hoşlanmaya. Peki dedi, çıkardı dış gömleğini verdi onlara. Baban diyor, ölü zamanı di, kefen değil, haber ver namazı kıldırım. Bötüre babasına, babası getireyim gömleğe. Baktı, bu dış gömlek ama hiçgün al dedi bana. Onun derisini dokunulmasın diye bana bak. Kapaşalık yapmamakta ama şey salçı verdi. Gelin ki yarısı sallallahu, babam böyle rica ediyor, peki. Peygamber çekilme tenebbi, iç kemine verdi. ne ki var ben Sonra artık o günü, erişik gün neyse, o yine geldi Meşrit'e. Yarısı sallallahu babam vefat etti. Ben onu da yıkadım, kefennedim. Yalnızca hazır, namazını kıldırmasın, kıldırayım. Yalnızca kal, talih-i samazetleri kıldıracak. Haslamer tabi orada, sahabelerle beraberler. Haslamer, dinden çok çetin dinde böyle, tavizsiz beri gayet böyle. Çıktı peygamberimize, ya Resulallah, bak o zaman sana böyle demişti, aleyhinde böyle söylemişti, iftihar etmişti sana, aleyhi, sıddıkayı iftihar etmişti bunlar. Bunu yapmıştı, Bu sen beni mısın? Tehid cevap vermedi böyle, ama gidip peygamberle gidiyor efendim. gidiyor. Artık tam yaklaştı, elbirlerim durdu böyle. Cebrail geldi, ayeti getirdi. Velâ Tısalya, bir ayetlerken başlıyor. Ben bu konu kısa esmi yapmak istiyorum. Velâ'nın bir yoluydu, Habibim, onların namazını kılma. Ve onlar hakkında diyor ki, onlara etme. Dua etme, o yüzden haramakta. Hemperen ona döndü, gerisi geriye, ayeti tabi tebiyatı soradı. Namazı kılımazdı teremler. Mürafıkar namazı kılma demek ki haram oluyor, onda dua etmek haram oluyor. Şimdi bunların adatlarına bakalım ad ve adallah mürafükün el mürafükate ve adallahü Allah vaadi ediyor. Münafık erkeklere, kadınlara ve well, şüphare kâflilere nare cehennem. Cehennem ateşinden de vadettin Yani sonları cehennemde. Yani gerçekten çok yazık muhtemelenler. Özellikle o dönemde yaşayan münafıklar yazık onlara. Asıl saadette. Resulullah Aysel Mazretleri o kadar mucize gösteriyorlar. O kadar mucize görüyorlar galiba. Kuruçlukları gizli o peygamberlere haber veriyor. Vay be geliyor. Bütün itminanı görecekler halde. 5'te e, namaza geliyorlar, sonra direkleri halde iman etmeyenler. yapacaklar. Onda melean vaat etti cehennem azabını. Halihle fiha orada ebedi kalacaklar. Ebedi kalacaklar. Hi hasbühüm. Onda o yeter. Yani. <gülüyor> Hi hasbühüm. Onla o tenpas karjar canı Ve <gülüyor> laenehumullah Allah'a fiyatlar lanet etti onlar, lanet etti. Ve azâb-ı onlara cehennemde azâb-ı vardı, devamlı azâb vardır onlara böyle. Ve elhamd inşâAllah, Allah şehrine korusun muhteremler. Şimdi mü'minlere gelelim inşallah mü'min özelliklerine. Ve elhamdülü, vel mü'minatı, mü'min, mü'min kadına, vel mü'min vel mü'minatı. Mü'min Âmen'e yü'me'den geliyor, iman eden, ona geliyor. Asıl islam faildir, iman edici asıl, sözcük olan, ona gelen mü'min, âmen'e yü'me'den geliyor. iman erkekler, iman kadınlar. Bağlıhum evliyaya bağlı. Bunlar birbirinin evliyasıdır, dostudur, yardımcısıdır. Birbirine birbirinin evliya. Evliya velinin çoğu. Veli, velisiz yani. Çocuğun velisi olduğu gibi böyle, ona ilgilenen, demek ki müminlere diri diyenin velisi. velisi böyle. Yani bir insan çocuğunu gözettiği gibi, bir din kardeşini gözetmesi gerekiyor. Din kardeşlerine. Yani bir mağruf en hal-ı ne yapar müminler, Mağruf emir ederler. Mağruf emir ederler birbirlerine. Tavsiye ederler. Aman kızım başlığı bak. Aman kızım sakın böyle açı gezme. Bak cehennem azabı var. Aman yavrum namazı kır. Böyle. Yani arkadaşına iş yerinde, dış yerinde artık kiminle görüşebiliyorsa, kime tabi sözü geçiyorsa, söyleyebiliyorsa yalnız kalp kırmadan, insanı uzaklaştırmadan bu metod önemli muhtemelen böyle şey. Yani dinen seferinde ben şöyle dedim böyle dedim. Üstün geldim. Geldim ama yok ki İslam'da uzaklaşmışsa onun günahı var bu seferden böyle. Çok denge hassas denge böyle. Hassas denge İslam'ı sevdirme gerekiyor böyle. Allah'ı sevdirme gerekiyor, Resul'u sevdirme gerekiyor. Böyle. Yani sevmesi benim sevmesi gerekiyor. Yazın, Kur'an kursu açıyor mesela çocuklara, yalnız el-i cümle hiç bitmiyor böyle. Yani çocuğa İslam'ın bir özü verme gerekiyor orada böyle. Allah iman cil-i şaluhu anlayabileceği bir dille onun seviyesi inerek ona düşerme gerekiyor orada böyle. Bir gün bir köyde Yazın camiye gittim, baktım hoca koron öğretiyor çocuklara. Kavlak çocuklar bayağı büyük köymüş demek ki. Çocuklar koron öğretiyor böyle. Nasıl öğretiyor ama hiç yalnız böyle o dersine elem teneke, talih tüverbi artık böyle yalnız tan tan tan tan böyle şey. Zaten çocuk okula başladı unutuyor onları. <gülüyor> Kapanıyor böyle şey. Sene yeniden başlıyor. Yeni unutuyor, yeni başlıyor. Yani aile bundan meşgul olmuyor ki evdeki aile. Mesela okula giderken ailesi meşgul oluyor böyle? Oğlum dersini yap, sakın uyuma, şunu yapma, bunu yapma. Gözet diyor, işine gidiyor, okula gidiyor, halini soruyor. Öğretmenle görüşüyor. Ama Kur'an'a gelince ne bir düzgün bir kıyafet. Çocuğu hemen eline bir elba böyle. Hadi bakalım koş bakalım. Dedim ki o hocaya muhteremler, dedim bak dedim sen böyle yapma. Tahminim, elli tane vardı böyle, kız erkeğim, elli çocuk vardı. Dedim işe yönelendim böyle, on tanesini seç. Hepsi de aynı dersi var, aynı yap. İşe yönelendim on tanesini seç. Kırkını yani biraz ayır böyle, on tanesini seç dedim böyle. Hangi İslam'a yatkın böyle, ahlaka güzel böyle. Güzel dinliyor, yapmak istiyor, iş şey yapmak istiyor, işte bir şey var. Onlarla ilgili ilgilenmeli. Bunları. Dedim, bir yaz sezonunda dedim böyle, on tane genci kapsam, onlara İslam'ı seyredirsen namazı onlara seyredirsen, namaza başarsan bunları bunlara bir İslam'ı verirsen on tane çocuğa bugün baktım mesleğim, on iki yaşında beş yaşında, on yüze yaşında beş yaşında. Yani her sene ondan çocuğa bir İslam açtığını verebilse, beş sene sonra elli tane genç bıraktığını köyde var. Elli genç. Kıyfet ettirdiler. Kıyfet de bunlar Yani hocalarımız yaz sezanda böyle bilinçli olsalar mutlaka. Yani elli bahçesi olmuyor bunlardı. On tane sene sonra arkadaşlar. İşte budur. maruf Emir, mülker-i yani kötülükten alıkoyamak. Aman yavrum bak işte ömrün başı harcayama yavrum bak. Sakın ha sigara içme, bak şunu yapma, bunu yapma. Böyle ilgilenme, tatlı dillerle zarar almak kendilerine. Büyük hümune salate ve namazı kılarlar müminler. Bak, namaz şakmadı, namaz olmuyor iman böyle. Namaz. Büyük hümune salate namazı kılarlar yukimu geliyor. ikame, İkame yani ağır ağır tadil erken namazı kılarlar müminler böyle. Münafık namazı çok acele kılar. Oyun kabul olması diye bir soru yok böyle. Yatsın kalsın yeter ona böyle. Hocanın sesi güzel olsun, bağırsın, çağırsın yani namazının şartı, farzı, varlığı süreçten incelenmez bunlara böyle. Namaz kabul mucilanlarına iş ugun samaz böyle. Aslında azın kalı bu şekilde böyle. Lümin ne yapar? Namazı ikam ediyor böyle. Ağar ediyor. Taze elkan ile böyle. Hush ile yani Allah'ın olduğu bilinciyle ile böyle. Allah Celle, yani Allah-u Cezalı gelin şanıhu gerçekten insan günde beş defa namazdan namazda kişiye bir nevi Mahşer yaşanıyor. Mahşer. Yaşanıyor. İşte kalbinden kalkmış, mahşerde Allah huzurunda el pençeden duruyor böyle. Soğuk ve şeklemeyi bekli insan böyle. Namazda kıyam bu muhtemelen böyle. Beş defa bunu hatırlama böyle. Hatırlama. Ve zekate ve müminler bağlı zekatına verirler böyle. Kırkta biri iki buçuk kalacak. Onu da verirler. Bu nedir? Zekat İslam'ın köprüsü, köprüdür. Yani zengin arasında gölden gölley bir bağdır, köprü böylece böyle. Seferde. Şimdi Müslümanlar zekatını tam verince ne haber etrafında fakir olan tanıyor fakir yakınlar fakirler, bu kazandık şahsiye bilirler. Keşkallahan damad versin de. Cihat da fazla bir cevabını almadı hanımefendi. Yani kısaca kalkar verdi hanımefendi. Böyle. Kalkar vereceğe. Allahü Vüselehi ve bunlar itaat ederler. Allahü Vüselehi yutuyun Allahü Vüselehi itaat Allah Şirali. İtaat nedir? Her konuda, her zaman, her yerde böyle itaat ederler. Kurşundan namazında, Allah yolunda cihadında. El-i İslam işi çalışmada, zekâtımda ve Peygamber de itaat. Peygamber itaat böyle. Efendim işte bu sünnet diye bağlı, küsimsi, haşa. Kim emrediyor bunu? Resulullah. Bir Peygamber. Ümmetleyen bunu böyle yaptık. Kimin yararına? Kimin yararına ama. Yani doktorlar tavsiye ediyor mesela, şunu şunu da yap, bunu bunu da yap. İşte ayrıca bazı tavsiye de bulunuyor. Çekince şeyler tavsiye ediyor mesela. Kimi yararına? Hastanın yarına mı sayılır? Dört maaş böyle. Bu işin demek ki sünnete sarılmak, sarılmak. Yani sünnetlerin sarılma Yani bir sünnetin sevabı o kadar ki de bu zamanda, bu zamanda böyle yüz şeyin sevabı var. Yani cinnetleri yırtacak, direkt ölsün nete böyle. Ülalı kesiye Allah, bunlara rahmet edecek, bunlara. Allah bunlara Allah'ın rahmet olacak, bunlara böyle. İnallahu azizün hakim, Allah azizdir hakim de böyle. Ve ad Allah imin evimülâtı. İşte Rabbî mü'minlere vaadi. Burada mü'min ve mü'minat geliyor böyle. Mü'min erkeklere, mü'min kadınlara da. Allah vaad ediyor. Değil, cennetin cennetleri. Cennet cennetin çoğulu. Sekiz cennet hafıdları. Yani. Bir cennetin büyüklüğü, yedikala gökten daha büyük. Yani ne kadar galakşi alemi varsa galakşi de hepsinin içine topla, cihazın o doldurur. Yani aklı elmez böyle galakşiden büyüklüğü, ışık hızıyla böyle. İlliyalar hızıyla, ışık hızıyla. Ama bir cennet ilgi gökten daha büyüktür. Tecmü'te aynı har altta ırmakta akan. Ağaçın altından köşe altında ırk akan ben. Akarsu, cehennemin deniz yok mu tanemler? Göl yok cehennette. Yani durguncu yok cehennete. Akarsu, elenharı nehirler, enhar nehirin çul yerler, yani. nehir yani akarsular var cennette. ve tecrübeyim var. Akıyor, akarsa denge. Yani cehennemin teki denge düzen diye benzemiyor mu Nerde bize böyle bunu vasf ediyor, vasf ediyor. Fakat ne kadar hayal etsek cennet hayatını anlayamayacağımız halde. Çünkü burada samadetleri, maalesef reh et, ilahur, gözlerin görmediği, yani dünyada bir benzeri yok, yok. ama kulaktan duymadığı, kalp hatıra gelmeyen, hale gelmeyen öyle farklı bir alim cennet ırmak akıyor. Akıyor ama nereden akıyor? Derden mi akıyor? Çamurdan mı? Çukurdan mı akıyor? Düz akıyor muhtemelen böyle. Gerçekim yok böyle. İrmak yukarıda çıkıyor, aşağıda iniyor böyle. Melasının dağılmayan böyle. Oradaki ırmaklar da bildiğimiz su değil muhtemelen böyle. Tüdürmüş bal. Aser-i musaffah. Asr-i Mustafa. Suhaf-i sütürmüş bal böyle. Deme, halise. Süt. Böyle şerbetler. Çok ırmaklar var cennette. Serisik ırmakları var. Teşlim ırmakları var. Her birinin farklı özelliği var. İnsandaki etkisi. İnsanla beraber ruhsal zevk, malum zevkler var. Cehennette bir insanın suçlarını yine yaşar. O da su işleyecek, işleyecek böylece. Halbin efia orada ebedi kalmayacak. Ebedi kalmak olacak, ebedi çıkmayacak böyle. Cennete giriş iki türlü mortalar. Birine deniyor tuhul-i evvelin. Uhul evveli. Allah bizi buna şahit şey işte taşdı böyle. İl girenler. Yani Mahşerde fazla terlenmeyenler, güneş yanmayanlar mahşerde, sırapta yanmayanlar, hiç cehennemek düşmeyenler, ruhlu evveli bunlar böyle. Sırapları bol mu bol. Ağır zengini bunlar burada. Ağır bunlar böyle. Gerçi kul hakkı da orada çekilecek ama ne kadar üzerinde kul olsa bile, eğer hesabı çok bolsa sevabı, onun için bu etkilemiyor mu verecek? Mesela zenginle çok borcu olabilir böyle. Hatta ev tabak için bunu olabilir bu şekilde böylece. Ama onun için sorun değil bu. Ne kadar borcuyun? Beş lira al. Onu Halk arasında, yalnız bir anlam halk arasında muhtemelen. Ne diyor halk? Ya, filan, boş namaz böyle. Hacı gidiyor, boş ömreye gidiyor, boş namaz kılıyor. Neden? İşte filan filan halk koşuyla böyle yapmış şekilde. Ya boş olur muhtemelen yani böyle. Eğer insanın kul hakkı varsa ne yapması gerekiyor? Onunla helallaşma imkanı yoksa sahabını çoğaltması gerekiyor Namaz Namazsa namaz olacak, orucu olacak, Kur'an olacak, zikâti olacak, zikrulu olacak böyle hayrı olacak. Sahabı çoğalsın ki mahşe kulak kul gelince ne istiyor, ne kadar buna sahaf verecek? Mevlam on bin sahabı buna al, al, al. Ama genelde o muhteremlerdir. Ama ömrü, zaten namazı yarım, orucu yarım muhteremler, haramı çok, günahı çok, zaten orada işi kaybetti bir insanda böyle. Bir kulakı girince sabit yetmiyor. olacak bu sefer, halkların günahı bunu yüklenecek bu kadar. İşte Meyla'm buyuruyor, lulü evvelin, Hulevve'nin kabirli ağızlar çekmeden kabirden, yani kabirde rahat edecek kabirden böyle. Kabirden kalktı, melekte karşılıyorlar. ''Ella tehafü velâ tahzenur ve evşi bil cennet'' Korkmaz, hakkı üzülme diyor Allah, sen ercenin isim böyle, meleklerden kalkarken kabirden böyle. Sürüfürlüyor, değişik düzeye giriliyor, o yeni bir alev başlıyor, kabirden uykudan kalkar, bir gibi, kalk, şerşeniyor, kalkıyor, B korku, elte evet, geliyorlar böyle. Korkma, korkma. Hiç üzülme de, senin için cennet yiyorlar. Maaşlar edecek. Hesabı çok. Hesabı çok. Rabbim bunları biliyor. Hesabı çok bitecek. bitecek. Ayrıca bakalım. Feliküm fil cennet. Cennet. Ayrıca bakalım böyle. Kimler var burada? Peygamberler, sızıklar, sahabeler, Eylüyalı, şehirler, Allah'ın sahih kulları böyle. Hepsi Allah'ın seçkin kulları böyle. Birbirinden nurlu insanlar, ahlakları iyi böyle. Gülen yüzlü, tatlı dilli, her birbirinden güzel insanlar böyle. Ayrıca bakılır böyle. Ağaçın gölgesi olacaklar bunlar. Hazreti Aleyhisselam'ın başında. Birbirinden tanışıyorlar şimdi böyle. Tabii tanıyanlar var. Abi ben seninle tanışmıştım dünyada. İşte Mekke'de beraberdi, haçta beraberdik, Ömür'den beraberdik. İngilizce anlamazız, kaba kılmıştık böyle. Tanışacaklar ortada böyle. Tanışacaklar. Yine bir de bir görmeyenler var. Mesela sahabeyi görmedik böyle. Ama ismini seviyoruz bazı sabirlere mesela. Seviyoruz. O bakacağız ki, ha bu eva sıddık. O hem yanına ya ben seni çaldan sevindim diye nekem böyle. Ömer Efek, Osman Zindu Rein, Ali Kerem Allah eşe mesela böyle. Tanrıca bunlar bunlar böyle. Bazıları böyle sohbe bunlar arasında bu şekilde. Bunlara izin verecek. Hadi bakalım. Geçin sıraltı. Geçin bakalım cennete böyle. Ama sıraltaki ayak basıp uçar gibi. Uşuk hızıyla böyle. Çimşek gibi uşuk böyle. Saat ayak basman böyle. Pır böyle. Bir anda esekler. Geçin cennete gelecekler. Ama cennet kapısı kapalı ama. Kapatacak kapısı. İşte zektiği olaydı böyle. Kiminle kaç mıdır? İnsan verir. hepsini topla. İyiler sağlayan hepsine. Hep soru var. Açacak kapı, çıkacak Rıdvan'a. Nasıl talan verecek bunlara? İzim verecek. Buyurun girelim bakkala. Fed hulüha halidin. Fed hulüha halidin. Buyurun girin. Ama bir de gezmek için değil böyle. Petik değil. Ebedi kavuz olmak Mesakinat hayerden fijenat adını. Bir de Mesakinat Tayyibe. Mesakin meskenin çoğulu. Mesken köşk, saraylar böyle. Tayyebeten. Çatının pırıl pırıl parlar böyle. Köşkler böyle. Cennette her şey doğal. İlayık hayatının menengi adı. Doğal her cennette böyle. Köşk saraylar böyle Yetmiş kat. Ama öyle işte kalıbçı, demirci, sıvacı, bilmem elektronik yok mu? Doğal böyle. Yakuttan, inciden, altından, zümrütten böyle. Gözleri kamaştıran böyle. bakma böyle, böyle. İşin ne kadar dünyada ameli güzelse, ne kadar canlı Allah yapmışsa, o kadar da parlaklıklar. Yani i̇şte öyle insan mesela namazına da yapalım böyle. Namazdan namazayken böyle huzuru bulur namazdan, namazdan zevk alır bakar çok tatlı bir şey bulamaz böyle, böyle. Zevk alıyor. Ona göre onun cennetteki her şey değişiyor böyle. Cennette yerçekim yok. Yerçekim yok. Kişi yorulmuyor böyle. 0 kilo. 0 da Ayda bile mesela seçim altta biri. Burada kilo 60 kilo, orada 10 kilo kişi var. Ayda mesela, ayda. 10 kilo. Burada 6 kilo, orada 1 kilo ayda. 6 kilo, 1 kilo ay. Yanın dünya ölçü değil yani bu seyinde. Dünya ölçü değil böyle şey. Bugün dünyada bile, dünyada bile, her yerde farklı iklim var dünya. Hişan koşular var böyle. Ekvator'da başka, kutuplarda başka. Hele Güney kutbu. Bambaşka bir alam. O da dünyada, ama o başka böyle. Gece gündüz de başka. Her şey patladı böyle. Her herkesin cennette makam var, köşkü var, sarayı muhtemelen böyle. Dövşeli dayalı böyle. Eşadı hazır böyle. Hepsi böyle, hazır böyle. Divanları, yatakları, yeşil, sünnü, istirbaktan cennet yeşilleri, sonra ağaçlar, ağaçlar mıhtemelen. Yani ağaçları böyle. Bir atlı koşarak atına 100 sene gitsin, bir ağacın gölgesini bitiremiyor. Bitiremiyor bir ağaç böyle işte. Yani cehenneteki düzen başka. Dünyada her şey bir şeye bağımlı. Ağaç mesela toprağa bağımlı. Çünkü çıktın topraktan kurul. Orada öyle değil. Böyle. Orada ağaç, ağaç yakınmış böyle. Göklü yukarıda, dal aşağıda. Bunun dolu insan lazım. Açık mıyız ki merdivene? Bir ağacın her dalında başka farklı meyveler var. Cennette ehliyeman kadar birbiri görüşecek cennetin bu türlüğüne verdi. Ehliyeman önce ilk baştan bir cennete girme heyecanı Dorukta heyecan böyle, ilk başta böyle. Bir heyecan, açılacak kapıları, göze kamaşan buralar. Hayallerin ötesinde o güzel cennet böyle. Yani gerçekte her insan cennetide olduğuna az bir şey anlayabilir mi teyemler? Yani biraz da nasıl yaşamışsak o da cehennem böyle. Bu böyle. Neleri bizi onun yaşadığı gibi insanları her insanın içindeki bütün arzu, duygular cenneti ister. Herkes böyle. Her insan böyle. Ne ister insan? Önce ölüm olmasa, ölüm bir hayat olsa. Dünyada imkan var mı? Yok mu? Öleceğiz burada. Böyle. İnsan ne ister? Yaşlanma olmasa, her insan geç kalsa, nice meşhurlar mesela böyle Kadınlar mesela diyor sanki döşe onlara beliriyorlar. Onun bütün İslamiyet'e güzelliği, gençliği. Böyle kalmak için her şeyi verecek ama yok. Yok mesela. Cennette ölüm yok, yaşlanmak yok. Hep 33 yaşında. Aynı boyda, aynı yanında, aynı kiloda. Aynı hücreler. Yani Değişim böyle. İnsan ne istiyor? güzel bir ağırlık olmasın, işte gönülü sıkıntı olmasın, darlık olmasın, huzurlu olsun, sağlıklı olsun insan isteyen Dünyada imkanı var mı? Yok. Orada var Herkes böyle sürekli huzurda böyle, gönül böyle, hoşgülü böyle. huzurlu, sevinçli böyle. Hep aynı hal. Dünyada bir sahip hiçbir derdi olmazsa bile ama hava kapalı iken bak, hava kapalı iken insan yola geliyor insan içine böyle burukluk olur bir hava kapalı iken böyle. Açık havada farklı değil böyle. Açık hava, güneşlik böyle, güzellik böyle, yeşillik oldu mu biz açlıyoruz böyle. Hava kapandı, hava buzlu, yağmurlu, yağışlı kişi arabada yok. Kutu kaçtı mı? Cennette Huzur sürekli, sürekli böyle. Gençlik, sağlık, sıhhat böyle. Göz aynı göz, aynı görüyor böyle. Kula, aynı kulak işitiyor. Bütün beden sağlık, sıhhatli. Ve yeme-işme. Yeme-işme. Yeme-işme. Mevlam. Kulû veşrebû heniyen. Himâ kuntum ta'amelûn. Kulun yiyin için kullanıyorum. Yiyin. Kulû. Işte yiyin kulağını, yiyin. Bol, bol, bol böyle. Pazar yok, terimde. çarşı yok, market yok. Kim olsa da markette, o olsun orada. Devlet yok. Karın da böyle. Ama kötü insan yapar. Kötü, kötü ne olacak? Kötü kişi dünyada eğer imanını kurtarmışsa son nefesinde. Ama namazı kusur, orucu kusuru, haranı işlemiştir. Ama imana kurtarmışsa cennete girecek ama oraya bir kalmayacak, çıkacak Muhterem Beyler. Niye oraya girecek? Günahların yanacak Muhterem Beyler. Daha doğrusu günahların kökünü yanacak. Günahların kökü ne? Dedi mi lan nefsiyam var Muhterem Beyler. Kuvve gazabiye, kuvve şehviye. Kim ki ondur benlik? Bir sıfatları bunlar böyle. Yani günahların kökünü yanacak böyle. Orada bu kişi bunun farkına varacak ama böyle. Varacak böyle. Neye benzeyiyor bu? Ameliyata benzeyiyor. Ameliyat muhtemelidir. Kişinin yani bir böbrende şurada, burada bir işte sancısı, ızlı, dayanıyor bir şey böyle böyle. Dayanıyor böyle. En başta diş ağrısı. Herkesin başına gelemiyor olaya böyle. Diş ağrı, uykusu, uykusu kaçıyor, yata, uyuyamıyor. Diğeri dişe giriyor, oturuyor. Tabii kolay değil, oturmak sandalye dışı otomaktan. Otur ya taburaya aç ağzını bakalım hangi dişli baka yani işte abi bakalım. Ya birine vur ya tabi, birine sok sokuyor birine böyle falanlar. Kişi bunu hep kabul ediyor böyle. Dişini çekiyor. O ara geçti Of rahatlıyor tabi böyle. Cehennem aynı falan Ay, cehennem, Ay, bu bu arada, bunu cehennem böyle. Böyle falan O da Elyaman mı? Elyaman falan bu da çocuk. Cehennem böyle. Bakacağım Elyaman işte dünyada kim varmış böyle? Şimdi büyüktüğünün onurlanma, gazap, efkü şunlar bunlar varmış. Bunlara başlamıyor dünyada bir. Bir efkü oynuyor, kabarıyor, buraya kuruyor evveli. Adını söylüyor evveli. Yani günaha girdi, kulaklarına girdi. Oradan abi bakıyor ki o kuvve-i gazap üyesi yanıyor evveli. O yanıyor. Yanmışsa biraz daha altın. Yanıyor. Şimdi Mevlam buracak orada, kullarım yeni iştim bakalım. Efendim işte dünyada fazla yiyemeyiz böyle. Şunu seviyorum ama bu bana dokunuyor. Bu bana yasak. Buna şeker var, tansiyon var, kalsiyum var, fosfor var. Protein fazla, üren var, şu var. Bak dünyada muhtemelen insan malı mülkü de olsa böyle. İştahı da olsa böyle. Almak gücü de var. Her imkanlar var. Ama Rabbim yedirmedi mi? Şu i̇şte bakar böyle. Bakar bakar böyle. En büyük komşum vardı bu Çok gidiyor halı vakti. Bu et yasaklı böyle böyle. Et yasaklı böyle böyle. Eti çok severmiş on böyle. Ne abi de bazen gidiyor bir kasaba, et alıyor böyle, geliyor fakir veriyor bir şey böyle böyle. Kendi takdir etmişsin ki nesnem böylece. Yemek içmek var, çarşı yok, ara yok. Bu yok böyle. Çalışmak yok. Uyku cennette. Hep gündüz. Mevsim yok cennette. Yani eyvah işte yaz güzeldi ama işte kış geliyor. Bağır geliyor, yaz geliyor. Şu derken yapmayacağım derken. Hep Alman ilkbahar mevsimi yok. Birisi yok. Sürekli aydınlık her tarafında. Elimizin kendisinden böyle. Aydınlığı. Uyku da yok böyle. Uyku yok. Uyku ihtiyaç var Beden yorum, beyin yorum yorada, diyor Uyku da yok orada. Peki zaman nasıl geçiyor? Binlerce yıl, bir an gibi bir gece bunlar binlerce yıl böyle. Ağaçın altında meyveler akarsular, oturuyor bir ağaçın altına oturuyor, tabi dalları dallar uzanmışlerinde, akarsunun kenarında kuşlar, cehennem kuşları yetiyorlar. Aşık, net bir üstü bile sözlerle böyle. Teremmim diyor bunlara böyle. Kuşlara böyle. Her türün kuş türünün zikri ayrı böyle. Ama zikri diyor böyle. Mesela güvercin diyelim. Tabi orada farklı kuşlar kuşları böyle. Mesela bir, bir kuş türü Ya Rahman, Ya Rahman Ya Rahman böyle. Ya Rahim Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Latif Ya Allah. Ya Hakim Ya Azîz! Canlar dinleyen böyle, ona göre belki zikret oluyor. Böyle. Su akıyor, su da böyle, Allah, Allah diye akıyor. E de o dağılmıyor su böyle. böyle. Akıyor böylece. Sonra, herkesten yerleşiyor mevh-i makamına, köşküne, sarayına yerleşiyor. Köşkün sarayına yerleşti. Herkes eşiği olacak. Kimse tek bir kez kalmayacak orada. Herkes eşiği olacak orada. Herkes, erkeği ve kadın, eşinde ardında bulacak muhtemelen böyle. Yani tam mutluluk olur böyle, sürekli mutluluk olacak böyle. İşte eşim iyi ama şu alaka olmaz demeyecek böyle. Bak. Erkeği kanında böyle böyle. Yani her erkek, eşiğinde, hanımında istediği eşliği yanında bulacak böyle. Sonra yetecek ol böyle. Her kadının karısı da bulacak böyle. Sürekli mutluluk. E, çamaşır yok muhtemelen. Yemek yapmak yok, bulaşık yok, el sürmek yok, toz toprak yok, bir şey yok. Her şey hazır böyle. Her şey bedava, bol bol bol böyle. Mevlam daha yiyeyim, yiyeyim kullarım böyle, buyurun Mevlam. Veda minallah ekber. Allah'ın izası şey en büyük Allah'ın izası. Mevlam söyleşin kullarına hadisleri uzun. Bar-ı Müslim'de, ve kulüla azze ve cel, hel radıy'tum. Artık, e-cen yerleşmezler. Beyle. Yerleşti, eşli var, iş yok ama. Eşli var, iş yok ama. Vildanlar, huriler, hizmetleri var. Ne istiyorlar, geliyordun. Her şey hazır. Çamaşır değişmiyorsun. Toz yok, kir yok, sivrisinek yok, mikrof yok. Kim bir şey yok ama böyle böyle. Öyle bir hayat, yannette. Sonra görüşmeler, bir aramalar. Arkadaşlar, ana babası arama, yakın arama, bir arama böyle. Sipiyonları aramaya başlayalım işte. Annesini, babasını, oğlunu, kızını. Oğlunu, kızarıyor arıyor, o da oğlunu, kızarıyor arıyor. O da onun kız arıyor muhtemelen. <gülüyor> babasını arıyor, babasını babası arıyor tabi böyle. Gidiyor böyle. bulantı buluyor. Sohbetler böyle. Kenardan sohbetleri, oturuyorlar. Evliya sohbetleri... Ulamah <gülüyor> sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, peygamber sohbetleri, böyle sohbeti, sohbetler, maalesef sohbetler. Hafızlar Kur'an'a kim orada? Cennette okuyacaklar. Burada herkes ilim sahibi olacak olacaklar. Rabbim soracak böyle. Her bütün kullarınız, razı mısınız işte ben, ben cennetten? Fevkule vebalena lanerda, ya Rabbana! Direkt dedi ki, Ya Rabbi, nasıl razı olabilirsiniz ki Ya Rabbi'ne? Kimseye maddi, bu nimeti bize verdin Ya Rabbi'ne böyle. Eberi, ömür, sağlık, sıhhat, afiyet, bolluk, bolluk, bolluk, böyle huzur, ruhsat, huzur böyle. O kadar, kadar rahatık bu şekilde Ya Rabbi böyle. Daha ne işledim Ya Rabbi? يَوْقُلُ اُمِلْ عَلَيْكُمْ رُدْوَانِي وَلَا هَسَدْ عَلَيْكُمْ بَحْتِ Üzerinize rızamı koydum Ya Rabbi'ne, sizden razı oldum. Razı oldu. Veya bulunca, kulak üstüne deyince, Mevlâ'nın rızasına ermek bu ruhsal zevk olacak. manevi zevk, ruhsal zevk olacak. Ruhani zevk olacak bu. O anda bütün kullar cehennem geçecek de böyle böyle. Yani cehennem tadı gidecek bunlardan. Allah'ın razı olmasının şevk-i muhabbeti böyle. Ruhlar ruhsal zevk edecekler. Sübhanüzzaman verecek olan evvelde, Kavlemin Râhim'in hastesi geliyor, en sonunda Cemalullah. olacak bu namde. Benim soracak, içinizde dünya demek isteyen var mı içinizde tekrar? Soracak. Kullarım, kim tekrar dünya demek istiyor? Var mı dünya demek içinizde? Tabii kim dön dönmez, değil mi, kimler? Lemaneci mutlaka. Kimler dünya ya dünya karşı çıkmıyor böyle burada? Yağmur, fırtına, kar, tipi, kavga, gürültü, komşunun yapar, patırı yapar, araba arzu yapar. Muhalefeti, şusu, busu böyle gürültü, patatıları böyle, savaşlar, terörler şunlar, bunlar böyle. Yerliğin dokunur, különü artar, tansiyon çıkar, şeker çıkar. Hayat mı öyle bu? Kim ister? Yalnız hoca çıkanla mıhtıranlar? Çıkacak mı böyle? Biri Hazreti Abdullah, Hazreti Ağabey'in babası, Uğur Şehitlerinden böyle. Şeyhler içmek şehitler. Tekrar şeyhler. Ya Rabbi! Birisinde bir istemimiz daha var. Ne için kullarım? Bir tek dünyaya bizi gönder. Onu istiyoruz. Tamam biliyor musun? Niyetlerini. Kullarım, bakın cennetimizde helal kıldım. Bütün cennetim sizin kullarım böyle. Geçiniz var, açlığınız var, huzurunuz var, sohbet ediniz, dostlarınız burada. Ne yaparsın dünyada? Diyor de şehitlerimiz. Ya Rabbi! Bir tekrar duyan gönder, tekrar şiir olmamada, tekrar şiir olmamada, şiir olma anında ölüm anındaki aldığım ruhsal zevki de bulamayacak. Bana bak. Bu tarvilden, savaşta, bu da Harbinde, savaşta. Uğuda giderken hadis sabitlerin Rebi Hazretleri, hesabı kırnamaz. Bu da dua ediyormuş, bu da giderken. İşte aşkla işte gelmiş, Allah'da yanmış. Veda'yı istiyor ki böyle. Geçmiş dünyadan, hep duruyorduk Uhud'a giderken, Allah'ım, beni gö gönderme Allah al beni Allah'ım, kavuşayım Allah'ım sana. Peygamber <gülüyor> bunu duymuş muhtemesindir böyle. Uhud abi sakinleşti, düşman çekildikten başladı. Bu Aleyhisselam Hazreti Peygamber Bakın bakalım hesabın Sa'din Rebih. Nerede bakalım, ne oldu bakalım, bakın bakalım. Biri koştu, başladı. Ya saat, bin rebi, ya saat. Neredesin? Diyecek yok. Beni Resulullah gönderir diyor. Onlarda arıyorum. Bir kısır ses geldi. Buradayım, ölüler arasındayım benim. Yine gitti baktı, son nefeslerine bu demle. Artık son nefeslerinde, bizim aşkı aşmıyoruz ama. Dedi ki, ben Resulullah selam söyle. Ama beni sakın konuşturma, Cennet sanki Uhud Dağı'na geldi, cennet böyle. Cennet'teki Kürşen Saray'a bakıyorum böylece. Yerden kokusunu aldım, cennet'in feyizini aldım böyle. O kadar şey, güzel, hâldı en gün şahında, şey, gözü kapalı böyle. Hatta alamadı, emanet edip, benden Bir Gazi amca vardı, ilk okudayken bizim muhteremler. Aklına geldi mübarek, Allah rahmet eylesin. Çok ufak insanı da bir Allah'a rahmet eylesin, alkım şahına da geldi. Bu, Şanakkale Gadesi. Şanakkale Gadesi muhtemindir. Oldu arkadaşımız okulda, sınır arkadaşımız oldum böyle, evde girebilecek kendisine. Bu da bize anlatıyor, düşermezdi böyle. Anlatıyor bize bu böyle. Sağ kolu hiç yoktur, sağ kolu, omuzdan. Hiç kolu yoktur sağ kolu, kopmuş. Böyle. Bir de sağa, dizden yukarı kopmuş böyle. Bu Sağ yana ağaçtan bir şey yapmışlar. Onun tabi yok orada böyle bir şey böyle. Ağaçtan bir şey yapmış, takmayı yapmışlar. Sağlıklı iş yoktu kendisinin. <gülüyor> bu anıltıda muhtemelenler, işte Çanakkale Savaşı'ndan muhtemelenler. Şöyle dedi bu şekilde, siperde yüzüyor böyle, yer altına böyle diyor. Düşman modern gemilere böyle, büyük toplarına böyle diyor, tablo dövüyor böyle, bir siperde dövüyor böyle. böyle. Bomba attı zamanlar böyle diyor, taş, topaş, toprak, tozluğun kalkıyor böyle diyor, altı oluyor böyle diyor. Bakıyoruz, görüyoruz gibi Uşan başlar, ayaklar uşuyor. böyle bundan ayağı kopmuş, kolu kopmuş. Ama ona kesin bakamıyor. Savaş, top, düşman deviyor top böyle. Biraz sakinleyince o zaman arkadaşlar bunları çekip geri alıyorlar böyle. Muayene yapıyorlar. Hasta mı, hasta mı şey böyle. Böyle kayanın arkasında bir çalın dibinde bir iki doktor, birkaç yanları suya askerler bunlar bakıyor bu şekilde. Kime bakıyorlar? Dedik ki bak körlerdi. Ağır hasta, böyle bir şekilde ona bakmıyor dedi benim. İlaç az Zaman yok, vakit yok, hasta çok dedi. Binlerce hasta geliyor bir anda dedi, binlerce. Öyle o kadar geliyor bir anda dedi benim. Düşman bir top atışa başlıyor, altı oluyor, siperler. Bakır dedi böyle ağır hastalığına bırakmış dedi. Bunu da ayak kopuk kop kopmuş, buna sağmıştı şey yapmayı bırakmışlar. Bu aradayken iki kişi yanına getiriyorlar. Ayaklarında şaraplar parçası böyle. İkisinden böylece getiriyorlar. Tam sadece kırılıyor bunlar. Şimdi ilk de doktor ilk gelince geldiği zaman diye tek beni kaldı. Diyor. Ağır kesici. İğne vuracak böyle. Belki de şey böyle. Topukta, Toplukta değil. Hem de ambulatörde. Toplukta böyle. Hatta matrak bir şekilde. Çaldı bir şekilde kayarak aslında böyle. Peki doktor şimdi bunlara bir tek bir iğnem kaldı. Sadece bu ağır kesici. Bu için, doğal yanı da burayın böyle. Kuram bu şekil. Dik hürdiye bana vur, vaktasında vermede. Ona vur diyorsunuz. Kişi <gülüyor> böyle Ya çok diyor kişiler örmeden gömüdün muhtemelen beni buraya. Örmeden çok gömüldü benim. Ağır hasta binlerce öyle. Şimdi kim ki bu şekilde peki bunlar Namazı kıldım bundan oradakilerin, can namazı kıldım mı kılmadım muhtemelen şey bunlar, değil mi? Gelin yani oraya gelin şimdi. Uğud harbinde her olay yaşandı asıl saadette. Bak, her olay muhtemelen yaşandı böyle. Uğud savaşında 70 şehit verdik. Peygamberin başlangıç bu zamanlar böyle. Yetmiş şehit verdik. Böyle peygamber eshabına zemmiluhun بِكُلُوْمِهِمْ مِدِمَاهِيمُ وَلَا تَعْصِلُهُمْ buyuruyor muhtememak bende. Bunları gömeceksin, gömeyin. بِكُلُوْمِهِمْ yaralarıyla, midimahim, kanlarını silmedi, yıkamayın kanlarını. وَلَا تَعْصِلُهُمْ yıkamayınız. iz. Halkları, ağabeyhan belli, nesayrı muhtemem hakikaten niye böyle? İnsan böyle savaşta, Üzerinde de yara izi var salmada bak. Kişi savaşta öldü, hiç bir izi yok an böyle. Belki kalp üzerine başı öldü böyle. O buna girmiyor, o zaman yıkaması gerekiyor. Yani savaşta ölmüş, üzerine yara izi varsa böyle, yarası varsa, ne buyurdu? Bunları yarasıyla, kanıyla yıkamadan dönmüştü böyle. Ve Uğur şehitleri yıkanmadı, yıkanmadı bunlar, kendi elbiseleriyle, elbiseleriyle böyle, kanlı kanlı bu şekilde böyle. Maaşı verecek bir maaşlara, Kanlı verecek bir maaşlara ama o kanun bir çıkarmaya şey, kokacak böyle. Peki namazları, hanefi namazı kılması gerekiyor hanefide. Şafide gerekmiyor. Çünkü onların yok şefaata olduğu için, demek ki davranı kılman da olabiliyor ya bunları böyle yıkanmadan da Yıkanması zaten gerekiyor. Yıkanması da gerekiyor. bunlar da gerekiyor bunlarda. Dünyada bakınca, dünya gözüne bakınca yani savaşta ölenler çok acı bir tablo ortaya çıkıyor. Kulu kopmuş, gözü çıkmış, ne yapmış, başı kopmuş. Artık bakınca çok feci. Ölmüş gibi geliyor. Ama onlar acı hiç çekmiyorlar muhterine böyle. Çekmiyorlar böyle. Yemen'de bir İslam düşmanı biri vardı. İslam önceki dönemde bu. Din düşmanı biri vardı böyle. Hükümdar. Yerken başkanı böyle. Kutperestti. İnsanların putra taftığını zorla böyle. Kendinize kazırdı hudud diye geliyor, mur guruş sürecinde hudud. Yasa diye geliyor. Hendek kaz için ateş açtırıldı. İnsanlar söyledi işte kim onun heykeline tapınırsa, yani secde ederse onu bırakacağız Kim onun heykeline, yani putuna secde etmezse ateşe atıyor. böyle. Son bir kadıncağız kaldı böyle. Son kalan bir kadıncağız. Genç. bir çocuğu. bir çocuğu sütemiyor. Bu hükmü göğsüne altından sütemiş bu şekilde. Şimdi sıra ona genç çocuğu aldı elinden. Yani çocuğu acısın da burada tapmışsın diye böyle. Çocuğu aldılar. Tabi ana yüreği yağandı, yağandı, de yağandı. Gözleri yaşadı. Ama bir türlü burada tapamadı böyle. Allah'a Allah imanı Allah'a Allah, aşkı ı muhabbeti onun üstün geldi onda. Tuttu oradaki askerler şu altta ateşe. Alevli ateşleniyor böyle. Şimdi sıra buna geldi. Deller ki tapınak üstüne bizim kutumuza atalım ateşlerini de böyle. Şimdi ateş şöyle bir baktı. Meyla'm en az zatil ve kut. Alevli ateşler Kızgın böyle. Çok böyle. Koku alem, alem yakıyor karşılarına bir ateş. Şeyim ateşe baktığı, biraz can patlayıp bir geldi. Çocuğu vardı, çocuğu. Anne anne korkma, burası can başladı ateşir bazi. Neersem, ateş atarken yolda olan canını alıyor, beden yan yapmamda. Kişi duymuyor acımadan böyle. Şeyim anne korkma, bu cantan başladı. Yani şehirler, muhteyrler göründe tablo çirkin görünüyor, yani kurgul gibi acıklı görünüyor. Her adıra paşalımı, yani günümüzde bombala levha atıp tablo paşalarına olay kişi, ama şehir olan kişiye bakın muhteyrler, o acıyı çekmiyor, ona böyle bu sabır cemini veriyor. Bir de cenneti kim bile, bile ediyor. Allahım, ne Allah yani tekadüye gönderde? Niye okulun? Tamam şehit olayım, o şekilde bu muhteremler. Bu bütün şehitler inşallah zaten fatih.